Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah. İslam'a göre Mehdi meselesi nedir? Mehdi kimdir? Ve Mehdi hakkında rivayet edilen hadisler IŞİD'i işaret etmekte midir? Onlara bu hadisler onları işaret ediyor mu? Şeklinde bir soru soruldu. Mehdi kardeşlerim yol gösteren, hidayete eren, doğru yolu bulan anlamına gelmektedir. Kıyamete yakın dönemde zulüm ve adaletsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda gelip yeryüzünü adaletle dolduracağı ve İslam hakim kılacağı söylenen ehlibeytten birisidir. Bu hususta sahih hadisler, hasen hadisler olduğu gibi zayıf rivayetlerde bulunmaktadır. bunlardan birkaç tanesini verecek olursak birçok rivayet var ama birkaç tanesini verecek olursak Ümmü Seleme radıyallahu anh'a şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi kızım Fatıma'nın soyundan benim ehli beytimdendir buyurdu. Ebu Davud'da geçiyor bir rivayet. Başka bir rivayet Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada sadece bir gün kalsa Allah o günü uzatır. Nihayet o gün benim ehli beytimden Adı adıma, babasının adı babamın adına uyan bir adamı gönderir. O adam yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi adaletle adalet ve doğrulukla doldurur buyurdu. Yine Ebu Davut'ta geçen bir evetti bu. Ee, Ali radıyallahu anh'ten de şöyle bir rivayet var. Ee, Zamanından sadece bir gün kalsa da Allah ehli beytimden bir adamı gönderir. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi o da adaletle doldurur. Başka rivayetler de var kardeşlerim. Bu hususta e, örneğin şöyle bir rivayet var. Biz Talip evladı cennet ehlinin efendileriyiz. Ben Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. Ebu Davut'ta Tirmizi, Tirmizi'de i̇bn Macede geçen bir Rivayet, rivayettir bu. Ee, bununla ilgili birçok rivayet olduğunu ifade etmiştim. Peki bu hususta alimlerimiz ne diyorlar? Mehdi hakkında. Resulü'n-i Albani diyor ki, Mehdi'ye inanmak peygamberden aktarılan tevatür hadislere dayalı köklü bir inançtır. Ve ona inanmak vaciptir. İbni i Teymiye rahmetullah, Resulullah'tan ahir zamanda çocuklarından ismi ismine, künyesine denk, yeryüzünü adaletle dolduracak birisinin çıkacağını haber veren Mehdi hadislerinin hepsi sahihtir. İmam Şevkani diyor ki, Bunlar hiç kuşku yok ki mütevatir hadislerdir. Peygamberin buyruğu hükmündedir. Çünkü bu konuda içtihat yapılamaz ve kişisel hükümler, geçerli değildir. Buna göre Deccal ve Mesih hakkındaki rivayetler mütevatir olduğu gibi Mehdi hakkındakiler de mütevatirdir. Evet kardeşlerim, Mehdi hakkındaki e, mesele budur. Yani sahih hadisler vardır. Mütevatir derecesine varan hadisler vardır. E, buna böylece iman etmek gerekir. Bununla birlikte Mehdi hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen kardeşlerimize Guraba Yayıncılık'tan çıkan hurafe değil gerçek isimli hurafe değil, gerçek Mehdi isimli eseri okumalarını tavsiye ederim. Bu Doktor Muhammed bin Ahmed bin İsmail el Mukaddem tarafından yazılmış eserin bu hususta tam manasıyla bilgi sahibi olmak isteyenlerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum bu eseri. Ayrıca bu siyah sancaklı e, siyah sancakların geleceği hakkında rivayet edilen bazı e, hadisler var. Onlar hakkında şöyle bir değerlendirme yapalım. Yani bunu rivayet eden Naim bin Hamad hakkında cerh tadil neticesinde şu tespitler yapılmıştır. İmam Ahmet bin Hanbel Naim bin Hamad'ın sika olduğunu bildirmiştir. İmam Nesa ise bu ravinin zayıf olduğunu bildirmiştir. İmam Ebu Davud bu ravinin rivayet ettiği 20 hadisin aslının olmadığını söylemiştir. Yani bu mesele e, hakkında birilerini işaret ettiğini ifade etmek, yani e, siyah sancaklı hadisinin e, IŞİD'e IŞİD e işaret ettiğini söylemek doğru olmaz. Ayrıca bu hadis e, zayıf kabul edilmiştir. E, doğru olsa dahi, e, sahih olsa dahi bunun IŞİD'e işaret ettiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü IŞİD, bu e, her ne kadar e, rivayette geçtiği bazı hususları benzese de e, peygamberin sünnetine uymayan işlerle e, hakimiyetini sürdürmektedir. Peygamberin e, emretmediği işleri yapmaktadır. İslam şeriatına uymayan e, hususlar ortaya koymuştur. Birçok mücahidi öldürmüştür. E, alimler tarafından kabul edilmeyen bir halifelik iddiasında bulunmuştur. Ehli akıl tarafından e, kabul edilmemiş bir hilafet ilanına kalkışmıştır. ve Bu hadisi e, siyah sancaklı hakkındaki hadisi e, işi de nispet etmeye çalışanlar doğru bir davranış yapmış olmaz. Ayrıca e, bu hadiste de ifade edilen e, tarif edilen Siyah sancaklıların e, bunlar olduğu hakkında da tam manasıyla bir şey söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte bu hadisin zaten zayıf bir hadis olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Mehdi hakkındaki gelen bütün rivayetlerin e, değerlendirilmesinde e, şu şahıs Mehdi'dir demek ya da şu hareket Mehdi'nin hareketidir demek doğru olmaz. Zaten asırlardır birçok Mehdi çıkmıştır. İnsanlara Mehdi olduğunu söyleyen ve bu iddiayla yola çıkan birçok insan olmuştur. Ama bunların hiçbirisinin doğru olmadığı zaman içerisinde anlaşılmıştır. İslam itikadına göre Mehdi'nin geleceğine inanmak gerekiyor. Ancak Mehdi gelecek diye belirmemek caiz değildir. Hiçbir şey yapmamak caiz değildir. Mehdi gelecekse gelecek ve geldiğinde ne yapılacağı sonradan karar verilecek bir durumdur. Biz şu andaki halimize bakarız, şu anda ne yapmamız gerektiğine bakarız ve Mehdi geldiğinde de Rabbimizden hidayet talebinde bulunur, tabi olmamız gerekirse tabi olma yolunda gerekli adımları atmış oluruz. O halde şu anda bize düşen bu hadisler hakkında e, insanların e, inan inandıkları şeyleri e, hakkı ortaya koyup yani bu husustaki doğru bilgileri insanlara aktarıp doğru şekilde inanmalarını sağlamaya çalışmalıyız. Ama birilerini işaret etmekten e, Mehdi'nin kim olduğu hakkında bir takım e, ileri geri konuşmaktan e, sakınmalıyız bu bize bizi bir takım e, vebel altına sokabilir yani e, tam emin olmadığımız bir hususta iyice bil, bilmediğimiz bir hususta yorum yapmış oluruz insanları yanıtmış oluruz e, bu hususta sözümü en iyi bilen Allah'tır diyerek tamamlamak istiyorum Rabbil amin